Serhat, ünlüyle başlayan bir ek alırsa, son harf bir şeddeyle artırılır. Serhat de. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var denir.